Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Rabb-i şrahli ve yassirli emri ve ahlul uqdaten min lisani yafqahu qavli ve favidu emri ilallah innallaha basirun bil ibadet Geçen dersimizde Yüce Allah lübereceği kerimeden başlayacak hatırlanmaya başlayacak olursak rasullerine ve iman edenlere hem dünya hayatında hem şahitlerin ayağa kalkacağı gün olan kıyamet gününde yardım edeceğini söylemişti. O gün de zalimlerin ileri sürecekleri mazeretlerinin kendilerine bir faydası olmayacaktır. Onlar için hem lanet hem de kötü yurt vardır. Bu hakikatler bütün rasullere bildirilmiş hakikatler olması itibariyle örnek olmak üzere Cenab-ı Allah 53. ayet-i kerimede Musa'ya yemin olsun biz Musa'ya hidayeti verdik. İsrail kullarına da kitabı miras bıraktık. Bu hem bir hidayet hem bir öğüttü. Kimlere? hızlı akıl sahiplerine. Bu şekilde Cenabı Allah hem kendi vaadini hem geçmiş ümmetleri ve rasulleri hatırlattıktan sonra Resulullah'ın şahsında müminlere bazı emirler vermişti. 55. 5. ayet-i kerimede bu emirleri bir daha hatırlayalım. O halde diyor nasıl bir bu sebeple bundan dolayı o halde badem onlar böyleydi sen de öyle ol demektir. Sabret. Niçin? İnne ve adellahi Allah'ın vaadinden şüphen olmasın. Allah'ın vaadi bir haktır, bir gerçektir. Vakti gelince gerçekleşecektir. Acelecilik etme. Sen sabrettikçe senin o vaadin tahakkuk sana verilen o vaat tahakkuk ettiği zaman senin Allah'ın yardımı sebebiyle sevinmen o kadar güçlü, o kadar kalıcı ve o kadar büyük olacaktır. Buradan hareketle Müslümanlar, müminler, İslam alimleri hadis Şerif şerif de zannederim öyledir. Yani lafız olarak kurtuluş kımırla beraberdir. Yani Sabretmeyi bıraktığın zaman kurtuluş gelmez. Kurtuluşa ermek için sabırda sebat göstermek lazım. Bu kadar zaman sabrettik nerede kaldı Allah'ın yardımı demeyeceksin. Çünkü gerek Bakara Suresinde gerek Ankebud Suresinde de belirtildiği gibi Allah'ın yardımı iman edenler Rasuller ve beraberlerindekiler oldukça ağır imtihanlarla sarsılmadıkça, hatta Ali Resulü'nün de belirtildiği gibi, Resul ve beraberindeki iman edenler o kadar sarsıldılar ki Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek hale ama sabrı bırakmadı He de burası Madem sabır ve zafer beraberdir o halde zaferi elde etmek için sabırda sebat gösterin. Sabırda sebat göstermeden, direnmeden, sabrı elden bırakmamak için, bütün benliğini ortaya koymadan ve bırakmamak suretiyle devam etmeden zafer tahakkuk etmeyecektir. Sabret diyor, çünkü muhakkak Allah'ın haktır Bir de sabrı kolaylaştırıcı hatırlatmalarda bulunuyor cenab Günahın için mağfiret dile. Çünkü olabilir ki sabrın gecikmesinde senin günahların payı var. Cennete nasıl ki kişi bütün günahlarından arınmadan girilmeyecekse yardım da ilahi yardım da kişinin sabrı elden bırakmaması, günahlarını hatırlayarak Allah'tan mağfiret dilemesi vesbih bihamdi rabbika rabbini hamdile tesbih etmesi ne zaman akşam ve sabah sürekli. O halde zaferin anahtarı sadece hakka sahip olmak ve haklı olmak değil. Hak üzerinde sebat göstermek ve bu sebatı kolaylaştırması için ve sürekli kılması için. Cenab-ı Allah'tan mağfiret dilemek, onu hamd ile tesbih etmek, sabah akşam Allah'ı hiçbir zaman tabi hatırlamayı unutmamak. Peki biz sabrederken karşı cephede ne oluyor? Müminler ve Allah sabrı emrederken, galimlerin zulümlerine, Hak yolun zaferine varmak yolunda direnirken öbürleri ne yapıyor? Diyor ki Cenab-ı Allah onu da anlat. Yani adeta ya sabredeceksiniz veyahut da şu anlatılacaklar gibi olacak. Çünkü yol ikidir. Batılın sayısız şekilleri olsa bile neticede hepsi batıla raci olduğundan ötürü bir hak yol vardır, bir de batıl yolu. E Cenab-ı Allah bunu da anlatıyor. Tabretmezseniz ne olur? Hırlarının durumunu anlatarak tabredilmemesi halinde nereye varılacağını beyan etmiş oluyoruz. Allah'a. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي عَيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُونَ Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş herhangi bir delil bulunmaksızın mücadele edenler niçin bunu yapıyorlar? fi illa kibr. Ma hum Onların göğüslerinde bunun tek sebebi kalplerinde ancak bir kibrin bulunma bulunmasıdır. O kibir ve de onlar asla erişemezler. Ma hum bi Bir türlü erişemedikleri ulaşamayacakları bir büyüklen kalplerindeki bir büyüklenmekten dolayı kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Yani Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin kendilerine herhangi bir delil gelmeden mücadele edenlerin bu mücadele edişlerinin tek sebebi ancak bir türlü ulaşmaları söz konusu olmayan, imkansız olan kalplerindeki bir kibirden dolayıdır. Daha önce hatırlatmıştık. Resulullah'a sahabi soruyor. Ya Resulallah bir adam ayakkabısının bağının güzel olmasını istiyor. Oraya varınca Elbisesinin güzel olmasını istiyor. Arzu ediyor. Böylesini seviyordur. Bu tekebür müdür? Tekebürü izah ediyor. Tekebür diyor, Hakk'a karşı bile bile direnmek, hakkı kabul etmeyi kendine yedirmemek, insanlara yukarıdan bakmak. Tekebürü en büyüğü? Allah'ın ayetlerine, hükmüne, şeriatine karşı büyükler. Niçin bu tekebbür? Çünkü kendisini öyle bir konumda görüyor ki Allah'ın ayetleri hakkında ahkam kesecek o ehliyette buluyor kendisi. Bu doğrudur, bu yanlıştır diyebilme salahiyetini kendisinde görüyor. Peki buna dair elinde bir delil var mı? Sultan biliyorsunuz aynı zamanda otorite tabaktır. Evet. Üç kuvvet demektir. Delil de Ellerinde bir delil yok iddiada bulunuyor. İslam bize delilli konuşmayı, delilli iddiada bulunmayı öğretti. Çünkü efendimizin de buyurduğu gibi insanlara onlardan iddialarına karşı bir delil istenmeksizin istedikleri her şey verilecek olsaydı bir takım insanlar haksız yere bir takım insanların mallarını ve kanlarını iddia eder. Haksız haksız yere bu benim babamı öldürdü, kardeşimi öldürdü. Malımı çaldı gibi der dolayısıyla ondan alacaklı olduğunu veya ben buna bu kadar para vermiştim veya ben şu kadar almıştım delilin ne diye sorulmamış olsaydı bir takım herkes adil değildir bu dünyada onun için dinimiz Allah'ın varlık ve birliğine iman etmeden tutun aksini veya bunun gereğini ve ayrıntılarını iddia etmek ileri sürmeye varıncaya kadar karışıklıklı hak ve hukuk ile alakalı olarak herhangi bir iddiada bulunmaya varıncaya kadar sürekli olarak yapılmıştır delil ile talepte bulunulması veya iddiada bulunulması işte. benim hoşuma böyle gidiyor veya ben böyle görüyorum sen böyle görüyorsun, ben de böyle görmüyorum. Benim görmeyişim ile senin görüşün arasında bir tercih yapmayı haklı kılacak bir şeyin olması gerek. Bir kuvvetli bir tarafın olması gerekiyor bende veya sende. Bu nedir? Delildir yani sultandır. O zaman o sultanın, o delilin otoritesine boyun eğilir. Dolayısıyla birilerinin yaptığı gibi, yok efendim bu Allah'a yakışmaz, Allah böyle konuşmaz. Sen daha insan olarak kendine ne yakışıp ne yakışmadığını veya hem cinslerine neyin yakışıp neyin yakışmadığını muhakemesini yapamıyorsun. Allah'a bu yakışır, bu yakışmaz. İddiasında bulunabilmek için elinde nasıl bir delil var? Böyle bir delilin yoksa bu iddiayı neye dayanarak yapacaksın? Onun için bu şekilde eğer kendilerine gelmiş bir sultan yoksa, bir delil yoksa Allah'ın ayetleri hakkında da tartışma evzu bahis olamaz. Buna rağmen böyle tartışanlar ancak kalplerinde asla ulaşamayacakları ve ulaşmamış oldukları bir kibir vardır da onun için bu iddiada bulunuyor. Bunu ileri sürebiliyorlar. O halde bunlara karşı bizim tutumumuz ne olacak? Bunlar öyle zavallı bir duruma düşmüş oluyorlar ki Cenab-ı Allah hemen akabinde Bunlar öyle bir ulaşamayacakları kibre yuvarlanmışlar ki ona ulaşamazlar, varamazlar. O tekembrün arkasından gidip gidiyorlar. Tekembrü ilk başlatan mahlukat arasında da şeytandır. Şeytan Adem'e karşı büyüklendiği için Allah'a isyan etti. Büyüklenmenin insanı götüreceği yer belli. Kibrini elde edemezsin, gereğini yerine getiremezsin ama o kibir seni istemesen bile bir yerlere götürecektir. Onun için Cenab-ı Allah bu gibi kimselerden olmamak için hemen ait billah diye emri. O halde Allah'a sığın. Allah'a sığın seni Allah'ın ayetleri hakkında herhangi bir delil olmadan... Allah'tan gelmiş bir delil olmadan ona karşı mücadele etmeyesin büyüklük taslamayasın. Buradaki şu kayıt çok önemlidir. Bi gayri sultanin etehum kendilerine gelmiş ulaşmış bir delil olmadan en tartışılmaz delil hangisidir? Allah'tan geldiğinden şüphe o geldiğinde şüphe olmayan ve anlaşılması bir iki üç beş ihtimal değil tek bir ihtimale gelen buyruklardır ki en güçlü delil nedir muhkem ayet muhkem deliller muhkem delil delaleti ve sübutu itibariyle kat'i olan delil ikinci derecede muhkem delil Delaleti kat'i, sübutu zanni olsa bile delaleti kat'i olan delillerdir. Hadis-i Şerifler buna örnektir. Delaleti kat'idir, sübutu da zannidir. Yani buradaki zandan kasıt öyle de olabilir, böyle de olabilir değil. Zannı galip dediğimiz yüzde elli bir ve yukarısı yüzde ile ifade edecek olursa Kuvvetli kanaat anlamında, ağır basan kanaat. Allah Niçin? Çünkü ikinci bir ihtimale gelmiyor. Bir delili mütevatir değildir, zannidir, kat'i değildir. Yani sübutu kat'i olmayabilir ama delaleti kat'idir veya tersi de olabilir. Sübutu kat'i, helaleti zann'i. Ondan sonra müşterek lafızlar gelir, müşterek delaleti, müşterek olanlar gelir, efendim, müteşabihler gelir, naslar daha önce gelir yani vesaire vesaire ve vesaire bütün lafız usulünde açıklanan şekliyle lafızların delaletinin mertebeleri vardır. İşte bu mertebeler kuvvetinde birer delilimizin olması icap ediyor ileri süreceğimiz ana aktlar. inne <Sessizlik> Sen Allah'a sığınacaksın çünkü o semirdir ve basirdir. Her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Onların kibirlerini de görüyor, senin Allah'a sığınmanı da işitiyor. Senin hamdini işitiyor, kendisinden mağfiret dilediğini işitiyor. Delilli veya delilsiz neyin peşinden gittiğini de biliyor. Bunu da Cenab-ı Allah bir delillendirmeye örnek. Cenab-ı Allah kendi ifade yerinde ise buyruklarının, buyruklarının varlık ve birliği başta olmak üzere, vahdaniyetin başta olmak üzere buyruklarının delaletini kendi inkar edilemez yarattıklarının delaletiyle bize gösteriyor ve bize öğretiyor. Burada diyor ki 57. Ayet-i Kerim'de. <gülüyor> Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılması insanları yaratmaktan, gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan elbette daha büyüktür. Daha azametli bir iştir. İnsanın mahlukat arasında müstesna bir yeri olduğu doğrudur insanın yapısının harikalarla, mucizelerle dolu olduğu doğrudur. Fakat netice itibariyle bütün insanların kainat içerisindeki yekûnü, hacmi ne belli? Gökler ve yerin hacmi ve yekûnü da Cenab-ı Allah tarafından bellidir. Bilinmektedir. Ve Cenab-ı Allah insanlara Acaba bizi kim yarattı anatı kim yarattı Sorusunda aynı anda bizleri hem kendimiz üzerinde hem gökler ve yer üzerinde düşündürerek bu ikisinden netice itibariyle varacağımız varmamız gereken neticenin ne olduğunu ortaya koymakta Madem göklerin yaratılması yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür İnsanın her bir tanesi, her bir duygusu, her bir organı, her bir zerresi apayrı başlı başına bir mucizedir. O halde bunca mucizeleri, bunca mahlukatı yaratan elbette Rabbül Alemin'dir. Gökleri de yarattı, yeri de yarattı. Biz insanları da Ve bunlarda ne varsa hepsini o. O halde bir tarafta kainat, insan da dahil olmak üzere bu kainat içerisinde Rab'be ibadet eden, ona itaat edenler ve yine insanların bir kısmı ve cinlerin bir kısmı Rab'be Cenab-ı Rabbül Alemine itaat etmiyor. İtaat etmedin, itiraz etti. Delilin varsa problem yok. Delilden kasıt Cenab-ı Allah nezdinde muteber bir delildir. Yoksa bizim delil sandığımız ama onun nezdinde hiçbir kıymet ifade etmeyen iddialar, delil iddiaları değildir. Muteber delil ise vahyin kendisi veya vahyin kendisinden anlaşılan ve ona uygun olan hususlardır delil. Başka türlü delil olamaz. Doğru ve sağlıklı bir düşünce de esasen vahyin delalet ettiğinden başkasını görüp kabul etmesine de imkan yoktur. Onun için bir sonraki ayet-i de Cenab-ı Allah öyle diyor. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَا basir وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪ي قَل۪يلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ Gör ve gören bir olmaz. Nasıl ki gerçek manada gözleri görmeyen ile gören arasında bir fark varsa, hakikate karşı kör kesilmiş kimse ile hakikati gören ve idrak eden kimse de Birbirine eşit değildir. Nasıl olsun ki? Görmeyen, yol iz bilmeyen hatta çevresinde işittiği seslere göre gidişini gelişini ayarlamaya çalışma imkanını dahi bulmadığını farz edeceğiniz bir ortamda gözleri görmeyen ile gören arasında ne kadar fark varsa Hakikati bilip, hakikati keşfetmiş olup anlamış olup gereğini yerine getiren ile hakikati bir türlü öğrenmeyen kabul etmeyen bilmeyen ve gereğini yerine getirmeyen Elbette bir olmaz aynı şekilde iman edip Salih amel isteyen işleyenler ile kötü iş yapan da bir olmaz demek devam yani ediyormen Salih ve bunlar da eşit olup ile meet edetti ne kadar az duydu. Demek ki doğru ve gören olabilmek için gören olabilmek için iman edip Salih amel işleyen olmak lazım kötülük işlemek için daha doğrusu kötülük yapan olmak için iman ve Salih amel'in dışında olmak Evet Görmeyi ve basiretli olmayı hidayeti bilmek ve kabul etmek ile reddetmek şeklinde kabul edersek o zaman ve ma'istavil a'ma ve basir arasında işte bir sanat olarak dedikleri gibi laf ama gayri mürettep düzensiz. Çünkü a'ma neyin karşılığıdır? Musiğin karşılığıdır. Orada bir açıklama getiriliyor. Ama kim? Kötülük işleyendir. Çünkü hakkı bilmiyor ki, hidayeti bilmiyor ki, doğru bilsin, doğru iş yaptın. İman edip salih amel isteyenler ise görenin açıklamasıdır. Gören kimsel kimdir? İmanı görür, salih amel ne olduğunu bilir ve onun gereğini yapar. Salihle mertededik yaun. Siz ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Peki madem bunlar bir olmuyor o zaman bazen biz bakıyoruz ki iman edip salih amel işleyenler zor durumda. Zulümlere maruz kalabiliyor. Hakları verilmiyor. Buna karşılık kötülük işleyenler Etrafı fesada boğmuş gidiyorlar. Orman kanunu uygulayarak ellerindeki güçle kendilerini haksızlıklarda haksızlık işlerken güçleriyle haklı olarak görünüyorlar. Bunlar bir olmaz diyor Cenab-ı Allah E sanki birileri demiş ki ama dünyada biz bunun böyle olmadığını görmüyoruz. Demiş de cevabı şöyle gelmiş gibi. kimin. <İnnes> <le> <rayba> Yukarıda nasıl bize Cenab-ı Allah sabret ve Allah'ın vaadi haktır demişse burada da farklı bir üslupla gerekirse sabrımız vefatımıza kadar kıyamete kadar devam etmektir. Sabrın müddeti ne zamandır? Her zaman. Hayat devam edildikçe sabır da devam edecek. Çünkü bu dava üzerinde sebat edilmesi istenen bir dava. Zafere varsan dahi o vardığın zafer halinin devamını, yani neyi elde ettiğin zaman zafer kazanmış olacaksan, arada İslam'ı yeryüzüne hakim kıldık. İşimiz bitmiş mi olacak? Hayır. Bu hakimiyete halel gelmemesi için, devam etmesi için, her geçen gün daha kök salması, daha mükemmel, daha güzel uygulanması için. Ve böylelikle beşeriyetin adetinin en yüksek noktalara ulaşabilmesi için elimizden gelen her şeyi uygulayalım. Çünkü Efendimiz'in vefatı ile birlikte Aleyhisselatü Vesselam Arap Yarımadası'na İslam hemen hemen tamamen yayılmıştı. Hakim olmuştu. ashab kiram diyebilirlerdi ki tamam her şey bitti. Hatta o zamandan önce bile bir Ebu Eyyub el-Ensari'nin malum rivayet ettiği bir hadiste böyle diyecek oldular. Cenab-ı Allah ne dedi onlara? Bakın ha kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Tayyip el İstanbul muhasarasına gelmiş. Bak, gözü kara bir şekilde ifade ediyse düşman safları arasında ileri atılan birisi oluyor. Yaşlı zatlardan birkaç kişi kendi aralarında konuşurken bu gence bakırız gereksiz yere kendisini kendi elleriyle tehlikeye atıyor. Oysa Allah böyle demiyor. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. dedi. Bunu duyan Ebayi Belensari diyor ki o ayet biz biz Ensar hakkında indi dedik. Diyor. Baktık ki İslam güçlendi. Artık mevcut gücüyle biz olmasak da var olabilir ve hatta genişleyebilir, ilerleyebilir. Kendi aramızda dedik ki, İslam Allah'a hamdolsun bu hale gelinceye kadar biz uğraştık ama bu dönem zarfında da çiftimizi, çubuğumuzu, bağımızı, bahçemizi ihmal etti. Artık madem Allah dinini gereği kadar yücelmiş, yükseltmiş bulunuyor, biz de gelin. Üç çiftimize, çubuğumuza, bağımıza, bahçemize geri dönelim. bıraktığımız, atıl kalmış olan işlerimizi, bakımsız kalan dolayısıyla azalan verimlerimizi vesairemizi ıslah edip, düzeltelim işimizi yerine, yoluna koyalım dedik. Bu sefer Cenab-ı Allah bize kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyurdu. Yani Bakın cihatı terk etmeyi, ilahe kelimetullahı terk etmeyi, onu yarı yolda bırakmayı yükseldi diye artık kenara çekiliriz, çekilebiliriz diye düşünmeyi hatırınıza getirmeyin. O zaman kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Niçin? Çünkü bu dine yardım etmeyecek olursanız, bu dinin bekası için elinizden geleni ortaya koymayacak olursanız birileri gelir bu dinin geldiği noktadan onu yani sizi din bir yere gitmez. Bu dinin sizin elinizle ağladığı gücünü, hakimiyetini geriletmeye, gerilemeye sebep teşkil ediyorsunuz. Ondan vazgeçiniz, onu bırakmayın. O halde iyi ile kötü bir olmayacağına göre İslam'ın Müslümanların dini üzerinde direnci vaziyetleri ne olursa olsun sürekli ve ilahi kelimetullah için devam edeceğine göre ama bazı hallerde müminler imanlarına rağmen hak ettikleri tevajjühü görmeleri şöyle dursun bir de mazlum da olsun. Ve Müslümanlar hasbel kader başkalarına Haşa hasra kadar anlamında yani kadar mahkum anlamında söylemiyoruz. Takdir gereği iradelerini oyunda yönde far harcamaların neticesinde başkalarına zulmetseler veya günlük hayatımızda bir fert diğerine şu veya bu şekilde zulmedecek olursa mazlum mazlumiyetiyle de kalmayacak zalim de zulmüyle kalmayacak zulmü yanında kalmayacak. Niçin? Çünkü innes sa'ate le atiyetullâ reymetî. Şüphesiz saat, kıyamet yani elbette gelicidir ve onun gelici oluşunda da hiçbir şüphe ve tereddüt. Velâkinne ekser an <gülüyor> nâsi lâ Fakat insanların çoğu iman etmez. Burada şu okuduğumuz birkaç ayet-i kerime üzerinde bir de ayetlerin bizleri birkaç hatır da nasıl yaratılış anından ahirete kadar gezdirdiği, dolaştırdığı zihnimizi ifade elindeyse tefekkürün en geniş boyutları ile muhayyilemizi canlandırarak dirilttiği üzerinde bir iki şey söylemeye çalışacağım. Evela Cenab-ı Allah mümine davasına güvenmesini emrediyor. Dinine, akidesine, davasına güvenmesini emrediyor. Yani bunu sürdürmekte sebat et, devam et. sonuna kadar haklı olduğuna inanan bir kimsenin her türlü imkanla kesinlikle haksızlığa uğradığını bilmesi halinde hakkını ne kadar savunması gerektiğini düşünür. İşte diyor ki, Hasbır inne vaadallahi hak. Evvela mümin, inancı davası hususunda sebat, azim ve kararlılık sahibi olur. Ne zamana kadar? Dediğim gibi zafer gerçekleşinceye kadar da değil. Son nefesine kadar davası üzerindesin. Bu dava öyle zafere kazandık diye kendimize göre bir karar vereceğiz ve işimizi gücümüzü bırakacağız. Davanın arkasından koşturmayacağız. Yok öyle Herkes son nefesine kadar gücü, imkanı, kabiliyeti, evetim, kahip olduğu varlığı ve imkanları ile daima sürekli olarak bu dava üzerinde sebatını sürdürecektir. Sabır işte budur. Senin sabırı budur burada. Ama kişi kendisini iyi tanıyacak. Günahkar olduğunu, günah işlemiş olduğunu. Hatta günahları muayyen olarak mümkünse tek tek bilecek ki onlardan daha samimi, daha içten, daha derin bir mağfiret aşkıyla Allah'tan onlar için bağışlanma dileyelim. Allah'tan mağfiret dileyebilmek bir muvaffakiyettir, bir başarıdır, bir tevvedir. Kişinin kendisindeki menfilikleri mağlup etmesidir. Kendi iş dünyasında zafer kazanması. Alfiyet. Kendi iş dünyasında nefsin'e, nefsi emmaresine ve şeytanına karşı bir zafer kazan. Bu zaferden dolayı Allah'a her türlü eksiklikten hamd ile tesbih etme emri vardır. Alhamdulillah bir sebene. Nefsi emmâreme ve onun işbirlikçisi olan şeytan beraber bunlar çalışırlarsa bir şey ortaya çıkar. Beni galip getirdi. Bundan dolayı seni tesbih eder. Diğer taraftan insanların ikinci bölümü var. Bir delilleri ve bilgileri olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler ve bunların manevi dünyaları. Mümin iç dünyasında Allah'a hamd edip mağfiret dilerken kafir iç dünyasında bir türlü ulaşamayacağı bir tekebbür büyütüp durur. Ama o tekebbürün gereği bir türlü onun tarafından elde edilemez. Böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığın diyor Cenab-ı Allah. Çünkü o senin sıvmanı da çok iyi bilir, onların neler yaptıklarını da çok iyi görür. Bu iç muhasebeden iç dünyaya yaptırdığı bize Cenab-ı Allah bu hikayet kerimeyle yolculuktan sonra bizi kainatta dolaştırıyor. Hatta bütün mahlukattan adeta Halukatı çok seri bir şekilde dikkate almamız, gözden geçirmemiz ve bunlar üzerinde tefekkür etmemizi istiyor. Ve diyor ki dikkat et. Kocaman uçsuz bucaksız gökler ve yer yaratmak insanları yaratmaktan daha büyük. Daha azametlidir. Gerçekten de bize göre tabii. Allah için öyle zor, büyük, yok. وَمَذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Hiçbir şey Allah'a güç gelmez. Hiçbir iş haşa Allah için altından kalkınmayacak bir şey değildir. Ama insanların çoğu bu hakikati bir türlü idrak etmiyor, bilmiyor. cenab yani Allah yine ne anlatıyorsa, ifade yerindeyse İnsan merkezli, insan eksenli bize. Kur'an-ı Kerim'de insanla alakalı insanı dalaletten kurtarıp hidayete iletmek ve hidayette sebatını sağlamak. Hidayette sebat olan edenlerin dalalete karşı mücadele vermesini sağlamak ve bunun yol ve yordamını göstermek ile alakalı olmayan tek bir ayet-i Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyun. Fatiha Suresi'ne varacaksınız. İhdinas sırat'al mustakîm sırat'allezîne en'amte aleyhim, aleyhim İki tane sırat var. Kendilerine nimet verilenlerin yolu ile kendilerine gazaba uğrayan gazaba uğrayıp doğru yoldan saptıtanların yolu var. Bu dün de böyledi, Bugün de böyledir. Yarın da böyle olacak. Biz doğru yolu Allah'tan dileriz. Niçin? Çünkü başka bir yerde Cenab-ı Allah'ın bulunduğu gibi ve alellahi kathdü sebil doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Allah'tan başkası bu işi yapamaz. Ama onun dışındakiler bir takım yollar da vardır ki ve minha ay minas sırat min atruk uzaklaşan zulme sapan yollar. Peki sıratu müstakim Allah'ın olunca sapığa uğramaya sebep teşkil eden, doğru yoldan sapmaya teşkil eden yollar da Görünüşte insanların olsa bile hakikatte insanların şeytana ve şeytanın ihvalarını aldatmalarına uymanın bir neticesidir. Çünkü şeytan Adem'e secde etmeyi reddedince ne diyor? Leugviyennehum ecma'in diyor. Onları, hep birlikte mutlaka baştan çıkarıp azdıracağım. Halde aziz Müslümanlar veya bilmiyoruz eğer Müslüman olmayıp da sözümüzü işitecekler dinleyecekler varsa biz insanlar da deriz. Bu değil. Bu hakikati gözden uzak tut. Yani Hidayeti, doğruyu göstermek Allah'a aittir ve doğru sadece Allah'ın gösterdiği. O yolun dışında doğru bir yolu bulmaya, ya doğru yolun mevcudiyeti mümkün değildir. Ve dünya hayatında insanın dikkate alarak adımını atması gereken an hangisi, an, hangi andır? Bu hakikati dikkate alarak bütün insanlar ama özellikle de Müslümanım diyenler. Bunu, bu hakikati dikkate alarak adımlarını atmak kendilerini ne ayar vermek durumda? Saati, vakti elbette gelecektir. Küllü ayetin garip. Gelecekse yakındır, hiç önemli değil. Bugün olmasa, yarın yarın olmasa, öbür gün, bir gün mutlaka gelecek. Cenab-ı Allah burada hem inne muhakkak, le-atiyetun deki lam bir de lafzi tekit getiriyor cümle, kelime tek, cümle tek. onda yani onun gelişinde gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe ve tereddüt yoktur. Ama gel gör ki insanların çoğu iman. Ömer radıyallahu anh havaf ederken, Bakıyor ki bir Müslüman bir dua tutturmuş gidiyor. Başka bir şey de söylemiyor. Allah'ım beni azınlıktan ile. Allah'ım beni azınlıktan ile. Allah'ım beni azınlıktan eyle. Ve anh, ne diyorsun sen ya diyor. demek istiyorsun bu duayla? mer. Allah'ın kitabında iman edenlerin, doğru yolda olanların, akledenlerin, ehmedenlerin, Aklını güzel bir şekilde kullananların hep az kimseler olduklarına dair ayetler gördüm. Ben de isterin baktım ki bu azınlık sürekli olarak Allah'ın itibar ettiği kimselerdir. Onun için ben de Cenab-ı Allah'a kısa kestirmeden ya Rabbi beni iman edenlerden kıl hidayete erdirdiklerinden kıl akledenlerden kıl gibi sıralamak yerine hepsini kapsayacak şekilde Allah'ım sen beni o azınlıktan kıl diyorum. Hazreti Ömer gerçekten bu duayı çok beğeniyor. Ve muhtemelen kendisi de bu duayı yapmaya başladı. Beni el akalliğinden kıl. Azlardan eyle. Azlardan. Ve da fakat İnsanların çoğu iman etmiyorlar. O halde azı iman ediyorlar. Hangi olmayı isteyeceğiz? Az olanlardan isteyeceğiz tabii. bir sen beni azlardan kıl. Azlardan kıl. Bu grup ne işe yarayacak ki? Sen beni azlardan kıl. Senin itibar edeceğin iman edenlerdir. Senin itibar edeceğin sana karşı müttaki olanlardır. Senin itibar edeceğin kendilerini ödüllendireceğin, mükafatlandıracağım tebilerle, salihlerle şehitlerle, sıddıklarla beraber bulunduracağın kimseler iman edip salih amel işleyenler. Ya Rabbi sen beni onlardan eyle iman edip hali amel isteyen o azınlık arasına. Niçin? Çünkü insanların çoğu iman etmiyor. Ama Allah her şeye rağmen bu kitabında geri geldikçe ya sarahaten veya zımnen bütün insanlara hakikatleri eşit bir şekilde bildiriyor ve o hakikate dediğim gibi ya ve veya o hakikate davet ediyor. Buyurun. 60. ayet-i kerime bu sunenin ve kâle rabbukumud'ûnî Evet insanların çoğu İman etmiyor. İman edenler pek az. Ama Cenab-ı Allah burada bütün insanlara ayrım gözetmeden açık bir davette bulunuyor. Onlara rububiyetini hatırlatarak bakın siz iman etseniz de etmeseniz ben sizi büsbütün bırakmam kendi başınızın çaresine bakma, bakın demem Beni inkar ediyorsunuz ama ben size yine rızık vermeye devam ederim. Beni inkar ediyorsanız ediyorsunuz ben sizi yine sağlık ve afiyetle yaşatırım. Beni inkar ediyorsunuz göklerin ve yerin her türlü zenginliğinden afiyetle istifade etmenize fırsat verir. Onun için ben size Rabbiniz olarak sesleniyorum. Allah-u rahmete bakın. cenab Allah kulları arasında ayırım, gözetme. İmtiyaz yok. Şimdi eşit davet ediyor. Ve kale Rabbukum. Rabbiniz dedi ki Müslümanların Rabbi demedi. Rabbiniz kimler? Ey insanlar. Rabbiniz buyurdu ki Hıdrûni Mesteciler. Siz bana dua edin ve ben de sizin duanızı kabul edecek. Duamızın kabul olması için sadece ona dua etmemiz gerekiyor. Yeter. Dua da ibadetin esasıdır. Bazen insan çaresiz kaldığı için de dua eder. İşte o anı unutmasın onu sürdürsün. Onu yakaladı mı? Bir daha bırakmasın. Ve her insanın hayatında bana öyle geliyor ki ben öyle düşünüyorum veyahut kendisini ya Rabbi dedirtecek bir takım anlar. İnsan o kendisine ya Rabbi dedirten o anların peşinden iyi gitmeli. O halde ya Rabbi dediği gibi diğer hallerinde de ya Rabbi demesini bilsin. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Abbas'a? Resulullah'ın diyor bineğinin arkasına binmiştim. O da bana ey çocukcağız sana bir şeyler öğreteceğim, birkaç kelime, birkaç söz öğreteceğim onları iyi benle. Rahatlık zamanlarında, söyledikleri arasında bu da var. Rahatlık zamanlarında Allah'ı hatırla ki, tanı ki zor ve sıkıntılı zamanlarında o da seni tanısın. Bilsin, imdadına gel. Dolayısıyla bu zor zamanlarda Allah'ı hatırlayacak olursak rahat zamanlarımızda daha çok hatırlamaz. Dolayısıyla ona duamız sürekli olsun ki. Onun bize icabeti sürekli olur. Düşünün ki davet ettiğiniz kişi evinize geldiği zaman faraza sadece kendisi sizin tarafınızdan ikram edilmek, görmek ve ağırlanmak için gelmiyor. Aksine onu çağırdığınız zaman size bildiğiniz, bilmediğiniz, arzu ettiğiniz, etmediğiniz, hatırınızdan geçirdiğiniz, geçirmediğiniz türlü ikram ve lütuflarla gelecek sevgiyle, rahmetiyle, ihsanıyla Cenab-ı Rabbül Alemine dua etmenin bir örneği bu. Biz Rabbimizden istiyoruz. O bizden istemiyor. Bir şey istemiyor. Sadece bana dua edin diyor. Dua da ibadetin özü ve esasıdır. Kime dua ediyorsak diğer bütün ibadetlerimiz de ona olacaktır. Ayet-i Kerime En'am surelerde irşad etti. Müminin hayatının ifadenindeyse parolası, anayasası ne derseniz deyin. Esası, esaslarının esası budur. Estaizu billah Qul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin Allah'ın rububiyetini kabul etmek, ona ubudiyeti kabul etmeni etmeyi gerektirir. Madem Rabbimiz Allah'tır, ona dua ediyoruz, ona ibadetimizi yapacağız. Yani diyor ki, de ki ey Muhammed ve onun şahsında bütün ümmet ve bütün beşeriyet. Aleyhisselatü vesselam. Benim namazım, kurbanım, hac ibadetim ve diğer bütün ibadetlerim. Ve mehya yevâvâti. Şu iki kelimeye bakın. Hayatım da ölümüm de alemlerin Rabbi Allah'ın. Hayatı ve ölümü onun için bilmek ve onun için ölmek gerçek hayatın ta kendini. Cenab-ı Allah bizden bunu istiyor. İnsanlıktan bunu istiyor. Bizden laf üretmeyi değil, laf ebeliği yapmayı değil. Hele hele haşa ukalalığı hiç değil. Bizden Kendisine abd olmamızı ubudiyet bizim için erişebileceğimiz en üstün makam. Allah'a kulluğumuz bizim yüceliğimizdir. Bunun farkında olmamızla. lazım. Ve Cenab-ı Allah burada bize bunu emrediyor. Diyor ki Rabbiniz şöyle buyurdu. Bize sadece dua edin, bana dua edin deyip bırakmadı Cenab-ı Duaya teşvik etmek için de söylenebilecek, yapılabilecek en büyük lütuf ve ihsanı da hatırlat. Bana dua edin, ben sizin du duanızı icabet edeceğim. Duanızı kabul edeceğim. Duada istediklerinizi yerine getireceğim. ama böyle yapmayıp bana dua etmeye karşı büyüklenenlere gelince innalladīn yastebirūn an ibadeti bana ibadet etmeyerek bana karşı büyüklenenler var ya seyeduhiluhum cehenneme dakhirin yufesiz afin cehenneme ben de bakıyorum nasıl Olmadı. Heh, yanlış okuyorum da onun için. Yoksa Kur'an haşa. E, olmadım diyebileceğiniz bir kitap değil. İnnellezîne yestekbirûne an <gülüyor> ibadeti Bana ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler veya büyüklendikleri için bana ibadet etmeyenler cehenneme dahirim. Evet, ceza amelin türündendir. Büyüklendiler ya. Onlara karşı o zaman büyüklenmelerinin zıttı olan üçlütülmeyle cezalandırılacaklar. Onlar bana ibadet etmeyi büyüklüklerine yedirmeyenler uzak değil, pek yakında küçülmüşler, alçalmışlar, ufalanmışlar olarak cehenneme girecek. Şimdi karşılaştıralım bakalım. Nerede Rabbinin duasını kendisine lütf ederek kabul edeceği ve dolayısıyla rahmetiyle kucaklanacağına inanan ve böylelikle Allah'a dua eden bir mümin nerede Allah'a dua başta olmak üzere bütün ibadetlerini Allah'a karşı yapmaktan herhangi bir ibadetin daha doğrusu Allah için yapmayı büyüklüğüne yedirmediği için cehenneme alçalmış yüklülmüş olarak girecek olanın durumu ne dua edeceğiz Rabbimiz'e? Ya Rabbi beni salat-ı mustakîm üzere sabit kadem kıl. Âmîn. Dost doğru yolda gidenlerin yoluna iler. Ben bunu diyeceğim. Cenab-ı Allah ne diyor? Kutsi hadis ne diyor? Tabii. Ben Fatiha'yı kulumla kendim arasında ikiye ayırdım. Ve kuluma istediğini vereceğim diyor. Madem ihdine sırat-ı müstakim diyor ben onu sırat-ı müstakime hidayet edeceğim diyor. Madem bana hamdü senada bulunuyor. Ben de ona hamdü senanın karşılığını, onun mükafatını vereceğim. Madem benden kasaba uğrayanlardan onu kılmamamı istiyor, kılmayacağım. Verir ki bunu. Bana karşı büyüklenmeyi hatırından geçirmesin. Dersin başında hatırlattığımız gibi sabret. El sabrı ala sıratil müstakim hattel mevr. Dost doğru yol üzerinde ölene kadarsın. Dost doğru yol da hayatın her anında, her zamanında, her ortamda yapman gereken neyse onu yapmaktır kere mübin sana o durumda nasıl bir hal ve tavır içinde bulunmanı emrediyor ve istiyorsa o halde ve o tavırda bulunacak. Sırat-ı müstakim budur. Böyle olmadın mı, istemedin mi, bunu yapmak istemedin mi? Maazallah Allah'a ibadette karşı büyüklenmiş olur. Bunların da varacakları yer cehennemdir. Alçalmış olarak girebilir. Mütekebbirler diyor kıyamet gününde hadis-i şerif, mütekebbirleri diyor kıyamet gününde Cenab-ı Allah mahşerde zer denilen küçük bir karıncaların en küçükleri var. Belki Türkiye'de bildiğimiz küçücük karıncalardan daha da küçük. Kıyamet gününde onlar öyle olacaklardır. O Allah'a karşı ibadeti büyüklüklerine yedirmeyenler ve insanlar onları çiğneyip geçecekler. Zilletleri başırdan başlayacak ya. Yani. Küçüklükleri başırdan başlıyor. Buna karşılık Allah'ın önünde kendilerini güçsüz görenler, zayıf görenler,paresiz görenler, padişahlar görenler, onlara türlü türlü makam, ve mertebelerine göre türlü türlü ikramlarda, lütuflarda, tatliflerde. O cehennemin korkutucu, daha doğrusu mahşerin o korkutucu hallerinden Allah onlara eman verecek. Dolayısıyla vazumun esası iman ve ibadettir. Allah'a iman edip ona ibadet eden bir kimse de Allah'ın diğer mahluklarına karşı da bir kebür büyüklenme olmaz. İnsanlara yukarıdan bakmak özü bahis olmaz. Hepsi onun karşısında ya mümin kardeşidir veyahut da mümin kardeşi yapmak istediği insan kardeşi. İnsan her halükarda bizim kardeşimiz. Mümin kardeşimizse onunla kardeşliğimizin iman ile birlikte devam etmesi için hukukunu gözeterek ona karşı büyüklenmeden ona karşı en güzel, en yumuşak, en hoş şekilde muamele edeceğiz. Mümin olmayan insanlık kardeşimiz de aslında bizim için büyük bir fırsattır. Çünkü birisinin imanına sebep teşkil etmek dünyadan ve dünyadaki her şeyden var. bunlar bizim için büyük bir imkandır dolayısıyla onlara karşı hoyrat ve müstekbir değil büyüklenen bir edayla değil aksine şefkatle muhabbetle sen benim cennetimin sebebi olabilirsin. Nazarıyla bakılarak yaptılar. Zumanların, müminlerin insanlara tarih boyunca göre geldiğimiz müminlerin kafirlere, gayrimüslimlere gösterdikleri yüce davranışlarının esasında bu var. Ben buna hidayeti ulaştırırsa ve o hidayet bulursa Ecribi fazlasıyla alacak. Buna inanarak ona değer veriyor ve hidayeti ona götürüyor. Gerekirse cihad ederek onun hidayeti için kendi hayatını ifade yerindeyse riske atıyor. Biz hidayet üzere olmayanların hidayetini o kadar çok alıyoruz. Ve onları ecir kazanmaya vesile olabilecekleri için potansiyel olarak onları da seviyoruz. Onların şahıslarına değer vermek ayrıdır. sahip oldukları küfürlerini, inkarlarını reddetmek ayrıdır. Şu anda kafir olan bir insan elbette biraz sonra mümin olabilir. Bir gün sonra, bir sene sonra veya herhangi bir tarihte. Ya Rasulallah diyor Sahabi uzunca bir hadis bir bölümünü söyle bitirelim dersimiz vaktimiz bitti galiba. Ya Rasulallah diyor müşriklerin çocukları'nın durumu ne olacak? Çünkü bunlar netice itibarıyla müşriklerin çocuklarıdır. Rasulullah'ın şu muhteşem cevabına bakınız. sizin en hayırlılarınız da bir zamanlar Müşriklerin çocukları değil miydi? E bu bekirdir, babası sonradan iman etti tabii olay. Ömer bin el Osman bin Affan'dır. Ali bin Ebu Talibdir. Yer aşireti mi, Büyük sahabilerin kaçının babası da iman etti ki. Böylelikle Peygamber Aleyhisselam oturat üzere doğan mı? çocukların ve insanların fıtratlarına talip olmalıyız. O fıtratlarını yeniden parlatmayı hedef almamızı öğretti. Cenab-ı Allah'tan müminlerin iman üzerine sebatlarını daha çok artırmalarını, müminlerin tattıkları iman lezzetini de başkalarının tatmasına vesile olmaları için alabildiğine ceh ve gayret içerisinde olmalarını ve bu konuda onlara yardımcı olmasını tüm kalbimizle niyaz ederiz. Önümüzdeki ders inşallah 61. ayet-i itibaren devam edeceğiz. Subhane Rabbike Rabbil Ezzeti Aba Yasifun. Selamun Aleyl Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.